Seyizül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Şura Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 53 ayettir. Adını 38. ayette geçen, işleri aralarında danışmayladır anlamındaki, Şura ibaresinden almıştır. 23, 24, 25 ve 27. ayetleri, Medine döneminde inmiştir. Rahman ve Rahim, Allah'ın adıyla. Birinci ayet: Ha Mim. İkinci ayet: Ain Sin Kaf. Üçüncü ayet: Rasulüm, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah, sana ve senden öncekilere işte şöyle vahyeder. Dördüncü ayet: Göklerde olanların da. Yerde olanlarında hepsi ancak O'nundur. O pek yücedir, çok büyüktür. Beşinci ayet Neredeyse gökler Allah'ın heybetinden ta üstlerinden yarılacak. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yerdeki müminler için mağfiret dilerler. Haberiniz olsun ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.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 çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. 34. Ayet Yahut onları o gemilere binenleri, Çıkaracağı fırtınalarla kazandıkları günahlar yüzünden helak eder. O yine de birçoğunu affeder, kurtarır. 35. Ayet Ayetlerimiz hakkında tartışanlar bilsinler ki,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 Müslümanların mühim işlerinde şura usulüne başvurmaları gerektiğine, İslam idare şeklinin ise kendi aralarında ehliyet ve takva sahibi kimselerden seçecekleri şuranın kararıyla olması lazım geldiğine delil teşkil etmektedir. 39. Ayet Onlar bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman yardımlaşıp kendilerini savunur, zulme baş eğmezler.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 ancak sorumluluk ve ceza insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldıranlarıdır. İşte onlar için acıklı bir azap vardır. 43. Ayet Fakat kim de sabreder ve kötülüğü bağışlarsa, şüphesiz bu, azmedilip yapılmaya değer hayırlı işlerdendir. 44. Ayet Allah kimi bulunduğu sapıklıkta bırakırsa,